Oh yeah. Çıkkastı Bugün 18 Temmuz Pazartesi Yıl 2016 Ay 7 Gün 200 Hızır 74 1437 Hicri Şevval 14 1432 Rumi Temmuz 5 Sıcakların artması Günün sözü Dostluktan saygıyı kaldıran en büyük En büyük süsünü kaldırmış olur Kikeru. kere Günün şiiri Öyle yıkma Öyle yıkma kendini Öyle mahzun Öyle garip, nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni, Ahmet Arif.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 Osmanlı Meclisi işgal güçleri tarafından 1920 Mart ayı içinde kapatıldı ve 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milli andan içerek bütün dünyaya Türkiye'nin bütünlük ve bağımsızlık istediğini ilan etti. Büyük, Büyük Saat Ne Marif Takvimi takvim. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz Ömer Madracan bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Evet tarihte bugün neler olduğuna da bakalım bugün Galeano yok Türkiye'de büyük bir darbe teşebbüsü oldu haberlerimizin ezici çoğunu onunla ilgili olacak bastırıldı Harbe karşıtı Gösteriler her tarafta devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ordunun yönetime el koyduğu açıklanmıştı cumartesi günü de Radyo Gostah'ta kısaca konuşma fırsatını bulduk. Edvatt Danzig'in yani beraber o programda ve çok e, olağanüstü günler yaşıyor. 6000 kişinin göz altında olduğu bir var... Ve e, Genelkurmay Başkanlığı'nın da açıklaması var. Girişimin etkisiz hale getirildiği ve sokağa çıkan yurttaşlara da teşekkür edildiği belirtiliyor. Sokaktaki bir e, belirgin bir direnişte gösterildi. Çeşitli yerlerinde e, Türkiye'de meclis bombalandı biliyorsunuz. Hem Bütün bunları bütün Türkiye bildiği için özetlemek çok zor olmayacak. İki gün içinde altı bin. Kişi gözaltına alındı Ve darbe karşıtı gösterilerinde Bazı saldırı Eylemlerine yol açmasından Açması da görüldü Saldırı eylemlerine dönüştürüldü Bundan da korku yaratıyor Karışık bir Çok karışık Bir dönemden geçmeye Devam ediyoruz Türkiye'de demokrasinin Korunmasıyla ilgili de Önemli kaygılar devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin darbe girişimine karşı ortak bildiri bütün partilerin de katıldığı bir ortak bildiri de bugün olduğu gibi gelecekte de milli iradeye gazi meclise uzanacak her el karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çelikten iradesini bulacaktır deniyor ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Rum Patriği Bartolomeos ve Türk Musevi Cemaati Hahan başı İzak Halevan'ın da aralarında bulunduğu din adamlarının ortak bildirisi de yayınlandı darbeye karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi arayarak darbe girişimine prim vermemelerinden dolayı teşekkür etti. Şeyi de dışarıda bırakmış olduğu gözüküyor Cumhurbaşkanı'nın. HDP Halkların Demokratik Partisi evet. Bir ayrı darbe girişimiyle ilgili 6000 kişi en az gözaltında. Gözaltında olanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverinin de ve Cumhurbaşkanı şimdiki Cumhurbaşkanı 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaverinin de ayrı ayrı suklandı yer aldı en yakındaki belirtir. isimler. evet belirtiliyor öte yandan da muazzam bir operasyon başladı Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü hatta bütün tarihin gördüğü en büyük en kapsamlı e, yargı e, şeyi olabilir 2.745 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı var yani e, beşte bir yaklaşık olarak e, Türkiye'deki bütün yargıların yargı organlarında çalışan hakimlerin beşte biri ya aranıyor, ya yakalandı ya da gözaltına alındı. Hatta bazılarını yüksek yargıçların bizzat yüksek yargı merkezlerine getirilen, e, çağrılan polisler tarafından oracıkta gözaltına alındığı da belirtiliyor. Önemli bir kaotik ortam var. Zaten cuma akşamından başlayan e, kaos bir açıdan devam ediyor. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 2500'e yakın hakim ve savcının 2745 tam sayıyla açığa alındıktan sonra da Hakimler Savcılar Yüksek Genel Kurulu'nun Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 5 üyesinin üyeliğini düşürdüğünü hemen ardından da en yüksek 2 mahkemenin yargıtayın ve danıştayın çok sayıda üyelerinin gözaltına alındı. 140 yargıtay üyesinin gözaltına alınma kararı çıktı. 48'de Danıştay üyesinin. Danıştay'da da gözaltılar başlamıştı. Takip edemedik. Ee, bu arada mesela Sinop barisi Yasemin Özatah Çetinkaya'nın da ihtiyaten gözaltına alındığı haberi var. Eşi çünkü garnizon komutan yardımcısı Albay Temel Çetinkaya da darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınmış. Böyle şeyler de kaosa devam ediyor. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit'te hainlerin yargı önünde hesap vereceği söyleniyor. Ee, yani söylemiş o şekilde. Danıştay Başkanı da Zerrin Güngör biz çağırdıktan sonra polisi oradaki tutuklanmalarını saldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı'na da teşekkür ediyor. Çünkü darbe akşamı camilerden sela okutuldu. Bütün camilerden ve Mehmet Görmez'i akıllıca bir karar olduğu için tebrik etti. Ee, Kılıçdaroğlu da Boğaziçi Köprüsü'nde boğazı kesilerek öldürüldüğü öne sürülen il, askerle ilgili e, Mehmet Görmez'in bir açıklama yapmasının faydalı olacağını söylemiş. Onun bir cevabı yok henüz. Bir asker, o ben değildim diye sağım diye bir açıklama yapmış böyle bir şey. Hukukçuların e, bu arada bütün e, sokağa çıkma şeyleri devam ediyor. Çağrıları da ve çıkanların da şey devam ediyor. Evet. E, ve bu olayların da e, çeşitli olaylar da meydana geliyor. Onlarla da ilgili açıklamalar yapmaya çalışacağız. Müsaadenizle ben tekrardan başa dönüyorum. Çünkü Hı -hı. Türkiye tarihinde ilk defa yaşanmış olan bir olay var karşımızda. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Evet. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Meclis binaları uçaklar tarafından aralıklarla üç kez ağır şekilde bombalandı. İçeride milletvekilleri varken saldırıda ikisi ağır 12 polis memurunun yaralandığından bahsediliyor. Darbe girişiminin durulmasının ardından milletvekilleri de meclise gelmişti. Bombaların atılmasıyla birlikte can güvenlikleri tehlikeye giren vekiller sığınaklara indiler. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da saat 14'te Ertesi gün saat 14'te meclis olağanüstü toplantıya çağırdı. O konuyla alakalı bir ses var. Selahattin birazdan hazırlar. E, canlı yayında olmasa bile cep telefonuyla kurulmuş olan bir bağlantı sayesinde o anların nasıl olduğunu insanlar da cep telefonu, sosyal medyadan ve televizyonlarından görebilmiş oldu. E, ama bombalı saldırı esnasında da meclisi terk etmemişler. İlk saldırı yapıldıktan sonra vekiller sığınaklara inmiş. Ee, ve ardından da e, mecliste ertesi günkü çalışmaları hazır hale getirmeye çalışmışlar. İstiyorsanız şimdi bir sesini dinleyelim o durum. Evet, Jandarma Genel çıksın, bu darbeyi reddediyoruz. Personel çekilsin. Bu tabii Türkiye tarihinde ve dünya tarihinde de çok sık rastlanan bir olay değil. Türkiye tarihinde ilk olduğu konusunda hiçbir şüphe yok tabii. Başka ilk olaylar da var tabii. Bunlardan bir diğeri yani meclis binasının bombalanmasının ardından bir diğer saldırıda, büyük saldırıda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıydı. Özel Harekat Merkezi'ne yüzlerce polis toplamış. Gölbaşında evet. Gölbaşında. Ee, polisi kuşatan genel kurmay, jandarma genel komutanlığı gibi binalara operasyonuna gitmeye hazırlanıyordu işte. O esnada e, polis merkezi savunucu uçaklarıyla vuruldu. İki bombalı saldırıda ikiye, 47 e, polisin hayatını kaybettiğinden bahseden haberlerde geldi bir müstakbel haberi de bunlardan bir tanesi. Evet, burada tabii yani. Yani de tarihte de ilk defa mesela bir ikinci üçüncü ordu komutanının or generallerin gözaltına alınmış olması da ilk defa görünüyor ve toplam rütbeli asker sayısı 2839 diye açıklanmıştı ama sonunda son rakam 6000 olabilir diye bir açıklama vardı Bekir Bozdağ'dan Adalet Bakanı'ndan şu anda temizlik devam ediyor. 6000 civarında gözaltılar var, 6000'i de geçecektir bunlarla ilgili adli süreçte devam edecektir diyor ee, bir diğer saldırıda medya yapıldı ee, bunların bir tanesinde canlı yayında televizyonlardan izleyebilmek ne yazık ki mümkün oldu ee, doğan medya santra e, giren polisler özür dilerim askerler helikopterlerle e, bu binanın e, bahçesine inen askerler e, ellerinde silahlarla beraber hürriyet CNN Türk ve Kanal D'nin içinde bulunan binayı bastı Başlarında üç rütbeli asker olduğundan bahsediliyor. Hücret'in internet sitesinden alıyorum bunu Bina girince ateş etmekten çekinmeyin diye bağıran hemen yanlarındaki askerlerle beraber teker teker katları dolaşıyor. Yayına girmek istiyorlar. Hürriyet komuteleri çalışanlarını vurmakla tehdit etmişler. Gazete ve televizyon çalışanları önce aşağı katlar indirilmiş. Asker telefonları kullanmayın diye bağırıyormuş. Bir süre kısa bir, bir süre da bina önüne gelen bir polis aracı darbeci askerleri kendinizi yakmayın anonsu yapmış. Kısa süre sonra gazete e, gazeteciler bina önüne çıkmışlar. Bu esnada CNN Türk'te de canlı yayın devam ediyordu. Ne olup bittiğini de görebilmek mümkündü oradaki çalışanların e, ve haber programını yapan kişilerin gözlerinden de. ve Sonraki gelişmelerde de zaten bomboş bir ekranda bomboş bir stüdyoya bakmak zorunda kaldınız. Yayını kesmediler. E, bu sırada darbeye karşı çıkan vatandaşlar da bina önünde toplanmaya başlamış. Sayı kısa sürede artmış. Bekleyiş e, sürerken çatışma sesleri duyulmuş. Önce ışıkları kapalı bir asker helikopter binanın üzerinde tur atmış. Herkes ateş açılabilir endişesiyle kendini korumak için siper atmış. Çünkü Türkiye'nin, Vankara'nın birçok bölgesinde sivil halkı ateş eden helikopterler vardı. Bir süre sonra jet bir jetin arka binada tur attığı duyurulmuş. Bunlar bir gazetenin medya kompleksinde oluyor. Önce CNN Türk binasındaki askerler gözaltına alınmış. Operasyon başlamış. Ee, askerlerin hürriyetin yemekhanesinde alıkoyduğu bir grup gazete çalışanı operasyon sırasında gazeteci, askerlerin yemekhaneden uzaklaşmasına fırsat birlik kurtulmayı başarmışlar. Darbeci askerleri etkisiz hale getirmek için içeri gaz bombaları atılmış. Tuvaletleri sığınılan iki hürriyet çalışanı gazdan etkilenmiş. Çatışma sonrasında ikinci gruptaki askerler de gözaltına alınmış. Kamuflajları çıkarılmış. Gözaltına alınan erlerden biri de bizi nöbet vardı diye getirdiler iddiasında bulunmuş. Diğer e, rütbesiz erler de başta aynı şekilde e, tatbikat yapıldı gibi gerekçelerle kışlarından çıkarıldığına dair çeşitli iddialar da var. Çeşitli şeyleri de söylüyorlar. E, i̇ki kritik bilgi varmış polisin verdiği. Binaya operasyon düzenleyen polisler Poli, e, darbeciler bizim tesislerimize de girdiler Teslim olunan sonra yaptı demiş Bir, ke, bir diğer poliste darbeciler daha geç bir saatlerde Herkes uyurken harekete geçse Tehlikenin boyutları daha çok artabilirdi Yorumunda bulunmuş e, Durum bu Hürriyet gazetesinde ve CNN Türk'ün haberinde e, CNN Türk'teki e, haber programında bunları görebilmek mümkündü Oldukça trajik zamanlar geçirildi Bu sadece medya konusuydu Ardından çeşitli yayın yasaklarıyla beraber Erişime engelleme gibi durumlar da söz konusu olmuş Evet, tam olarak sebebini anlayamadım neden böyle bir şey yapıldığına dair de bir sebep anlayamadım ben darbe sırasında darbeden değil sonra, darbeden evet. sonra darbe girişiminden sonra 7 haber sitesine erişime engellendim sonradan biri açıldı mı bilmiyorum öyle haberler de geliyor ama pazar akşam itibariyle gazete port gazeteport, rotahaber abc gazetesi ve karşı gazete bir de yarına bakış ve haberdar sitelerinin girişi erişimi engellendi siteye giren kullanıcılar şeyle karşılaşıyorlar bu internet sitesi aşağıdaki karara istinaden şu, şu tarihli kanun uyarınca erişim sağlayıcıları birliği tarafından erişime engellenmiştir gibi şeyler yapılıyor başka yollar deneniyor ama böyle bir tuhaf bu durumla da karşılaştık İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki e, o belediyeye de gelen askerler ve ardından oraya giden insanlar arasında çatışma çıkmıştı. İkisinin hayatını kaybettiği haberi vardı. Cumartesi günü erken saatlerde. Belki sayı artmış olabilir onu bir kontrol etmek lazım. Beyzme Vakıf Bureba Hastanesi'ne getirilen 28 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında aynı şekilde darbe cansiyenler tarafından ele geçirilmeye çalışması, ondan sonra halka atış etmesi gibi durumlar da söz konusuydu. Evet, yani genel bir rakam vermek çok değişken ve kolay değil o sebeple ama 161 kişi öldü. Bu olaylar sırasında doğrudan doğruya. 1444 kişi yaralandı. 104 darbecinin bu sayı daha sonra arttı yanılmıyorsam. 160'a kadar çıktı mı öyle bir şey, rakam verildi. Ve 6 bin asker de e, tutuklandı. 6 bin darbeci olarak tutuklandı diye haberlerimiz var. Evet, yani... Askeri üstelik plan operasyonlar da aynı şekilde devam ediyormuş. Dejavü çalmamızın sebeplerinden birisi de buydu. Yani... Burada daha önce bulunduysak ne yapacağımızı biliyor olmamız gerekir. Sizce de öyle değil mi diye başlayan Crosby, Stills, Nash ve Yangın şarkısıydı bu. Yani ben daha önce başka bir zamanda burada olsaydım Kader Çarkı'nın orada nasıl yapacağımı bilirdim. Hepinizi de bilirdiniz. Ben sanki burada daha önceden beri bulunuyormuşum gibi bir hissiyatım var. Bu da Allah Allah, yerin altında neler dönüp bitiyor diye düşündürüyor beni. Siz biliyor musunuz, merak etmiyor musunuz altınızda neler olup bitiyor? Hepimiz burada, daha önceden bulunduk, hepimiz buradan geçtik. Bunu unutmayın diye bir şarkıydı. Rose Nash ve Young grubundan dinlediğimiz bir parça. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbe girişimi açıklaması da vardı girişim etkisiz hale getirildi ve sokağa çıkan yurttaşlara teşekkür edildi. Şöyle deniyor. 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin girişimleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun anında verdiği tepki ve kahraman emniyet mensuplarımızın da bu konuda göstermiş olduğu kararlılıkla reddedilmiş ve hainler amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir deniyor. Darbe girişimi başladıktan hemen sonra olayı duyan Kadirsinas halkımız, kendi bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek evlatlarını korumak ve demokratik hukuk sistemimize vurulacak darbeyi engellemek maksadıyla sokaklara çıkmış, ve bu hainlere gereken en güzel ve en büyük dersi vermiştir. Yapılan hain girişimin engellenmesindeki en büyük rol yüce milletimizindir. İllegal yapılanma mensubu darbeciler şu an itibariyle etkisiz hale getirilmiş olup hukuk sistemi içerisinde hak ettikleri en ağır şekilde cezalandırılacaklardır diyor. Bu darbe girişimi esnasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, kahraman emniyet mensuplarımıza ve içerisinde çok sayıda gencimizin de bulunduğu Kadir Şinas milletimizin kahraman evlatlarına yüce Allah'tan rahmet, değerli aile fertleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz diyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimine karşı ortak bildirisinden bahsetmiştik. Herkes bilmelidir ki bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, milli iradeye, gazi meclise uzanacak her el karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çelikten iradesini bulacaktır diyor. Meclis Başkanı Kahraman, İsmail Kahraman Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Binali Yıldırım Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Devlet Bahçeli ve Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili İdris, Bal İdris Baluken'in imzasını taşıyan ortak bildiri bu. Bildiri okunmadan önce, meclis başkan tarafından okunmadan önce zaten bu isimler de teker teker meclis kürsüsüne çıkıp merhamlarını anlattılar. Birlik beraberlik çaresi yaptı herkes. Aynı zamanda darbenin sadece silah yoluyla değil başka yollarla da aynı şekilde zor kullanma yoluyla olabileceğini söyleyen açıklamalar da vardı. Her şeyden önemlisi belki CHP'nin yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı ben önemli buldum. Bir özelleştiri herkesin bir özelleştiri yapması gerektiğinden bahsediyordu. Bu hiç değilse işte buradan başlanabileceğini de aynı şekilde altın çizdiği noktalardan birisi olarak gösterdi. Evet. Ben ayrım yapılmasındaki sebebi anlayabilmiş değilim. Cumhurbaşkanı onu yaptı bir ayrım evet. ama Başbakan Binali Yıldırım'a baktığınız zaman bütün partilerin omurgalı bir tavır gösterdiğine dair... Evet. Bir açıklama yaptığından bahsediyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tip açıklamalarında e, tarafgirlik olmamasını beklemek biraz zor gibi duruyor açıkçası. Tarafsızlığı Cumhurbaşkanı olmasını bekliyoruz Evet bekliyoruz. Evet. Böyle özel bir durumlarda beklemek elde değil. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaşı'nın da tüm milletvekilleri için gözaltı başvurusu yapıldığını da söylüyor bir askeri hakimlikten gözaltı kararı alındığını tweetle belirtmiş ama bunun da belgelenmiş olup olmadığını bilmiyoruz. Çeşitli e, rivayet muhtelif tabii her zaman olduğu gibi bu konularda darbeci albayın çantasından yeni hükümetin listesi çıktı diyor. Mesela albay yurdakul akkuşun çantasından e, e, bu arada çeşitli e, yani rivayet e, gerçekten e, rivayetin Haddi hesabı yok. Şimdi tekrar e, kısaca e, olup bitenlere e, bir e, göz atacak olursak e, yani saat on buçuk sularında gerçekleşti aslında ve sadece TRT'yi sonunda e, basmış oldukları. Bir o da nasıl bir zihniyetse ter, hala TRT'yi basarak darbenin ortaya çıkabileceğini ve darbenin diğer kanallarda da yayın, yayınlanabileceğini düşünüyorlar. Hem o, hem yani... yani WhatsApp bulamayı biliyorlar WhatsApp'ın şifreli olduğunu ve paylaşılmadığını üçüncü partilerle biliyorlar ama yani TRT'ye gidip de TRT'den diğer kanallara da aynı şey geçebileceği gibi bir iddia kapılmaları böyle bir izleme kapılmaları da ilginç evet yani çok mesela internet sitelerine de el koymamaları da e, çarpıcı bir şey yani internetin durdurulması yönünde de bir girişim olmadığını sanıyorum Nitekim zaten... Genelkurmay'ın internet sitesinden mi bahsediyorsunuz? Genel şey... İnterneti durdurmak. Mı? İnterneti durdurmak. Bu da pek kolay bir şey olmasa gerek. Ama biz. Ama mesela diğer şeyleri, mesela TürkSat'a gittiler ve TürkSat'taki e, orada çalışan insanların hayatını kaybetmesine neden olan davranışlarda bulunmuşlar. Atış etmişler, taramışlar insanları orada da. Aynı şekilde Dici Türkiye'de evet. girmeye çalışmışlar. E, hürriyete de girmeye çalıştıklarına dair haberler var. E, daha doğrusu biraz önce okudum haberi. Yani elinde silahlarla beraber girip bu yayınları durdurmaya çalışmış olan darbecilerden bahsediyoruz. Evet. Tabii ama, ama sadece TRT'den bu işin olabileceğini düşünmek gibi bir şeyleri varsa, iddiaları varsa ilginç tabii ki. Ama bu olayda ne kadar teknolojinin önemli olduğunu gösterdi. Twitter, Twitter vesaire gibi şeylerle bu sosyal medyaya ya da sosyal medyanın getirdiklerine karşı böyle bir tavır almaya çalıştığınız zaman... Ee, önceden gelecekleri göremiyorsunuz. En son mesela Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamayı FaceTime üzerinden televizyon kanalları e, duyur, duyurmaya çalıştı. Kanal Türk duyurdu zaten. Evet yani, yani bu şekilde duyuruldu. Herhangi bir kanal kanal değil. Kanal Türk müydü? Haber Türk, evet. Türk'te yapıldı. Herhangi bir kanal ya da vesaire değil de orada önemli olan, oradaki kullanılan iletişim medyumuna baktığınız zaman gene aynı şekilde sosyal medya ve internet üzerinden, internet üzerinden insanlara birbirlerinizi bağlayabileceğiniz ve sesinizi duyurabileceğiniz bir alan görüyorsunuz. O kadar basit bir şey olmasa gerek. Aynı zamanda şey insanlar da yine sosyal medya üzerinden paylaşıp bir araya gelip örgütlenebilme fırsatı bulurlar bu olay karşısında. Evet, fakat çok açıklanması kolay olmayan şeyler var. Mesela köprünün yarısının kapatılıp yarısının kapatılmaması gibi izlahi e, kolay kolay mümkün olmayacak bir şey. Girişin yani Anadolu tarafından e, gidişin mümkün olup ki olmaması Anadolu tarafından Avrupa tarafına dikkat çekici bir hangi açıdan dikkat çekici? Hı? Hangi açıdan? Niye kaçıyordu? ikisini birden kapattın? Yok ha? işte gidememişler. Ellerinde şey yok. Kalan tanklar da zaten insanların üzerinden sürerek o bölgeye doğru gitmeye çalışmışlar. Köprünün öbür yanını mı kesememişler? Evet kesememişler demek ki. Bu kadar acemiler. Bu kadar bir şey bilmiyorlar demek Ne evet. Yani altında bir şey mi yatıyor? Onu ha, tam olarak hani, anlayamıyorum ben. ben çünkü anlayamıyorum çünkü şu anda şeyler dolaşıyor. Madde madde darbe girişiminin gariplikleri diye. Yani meclis bombalandı. Bu çok garip bir olay değil mi? Evet. Yani bunu daha promot etmekten ya da bunu olayın üzerine düşünmektense... Altta bir şeyler aramaya çalışmak... Altta bir şeyler aramak değil mesele. Tuhaflıklar varsa onları da konuşmak Kesinlikle. muhakkak gerekir Kesinlikle. tabii. Yani şimdi en büyük tuhaflık bana sorarsan 2745 hakim ve savcının açığa alınması Elbette. ve tutuklanması meselesi. Ama bir köprünün bir tarafının kesilip öbür tarafının kesilmemesi de tuhaf yani hakikaten ilginç 140 Argıtay ve 48 Danışta üyesi hakkında birden gözaltına alınmaları meselesi ve tabi tabii şey var. Bu şimdi birazdan aradan sonra belki onun üzerine gireriz. Gayet tehlikeli bir girişim daha var. Bu dejavu hissini bende mesela şahsen pekiştiren bu idam cezasının geri getirilmesi konusunda her türlü bu tarz çalkalanmaların sonunda muhakkak surette son yani en azından son 50 yıl için bunu söyleyebilirim yaşadığım süre hatta e, 60 yıl içinde her zaman idam cezası söz konusu olmuştur bütün bu şeylerde bu bu insanları asmalı kesmeli durumu. Fakat bunun hukuki talep olarak mı yoksa getirilme olarak mı yapılma icraat olarak mı? I, i, her zaman talep. Talep olarak. Talep olarak bazen de getiriyor. 1984'ten beri yapılamıyor. Onu biliyoruz. Fiilen yapılamıyordu. Sonra da zaten 2002'de mi? Kaçtaydı? Ondan sonra da bitirildi bu işi. Fakat son derece ciddi bir olaydır bu da. Ondan da bahsetmemiz mümkün olacak. Bunlar da ...tehlikeli ilimlerden ...bir başkasını oluşturuyor. Şimdi bir ara verelim. Açık you, road, ...must have a code...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 That your elders grew oh, by And so to please the help them to with your need, need. They see the truth before they can, can die Teach your parents well Their children's hell will slowly go by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 Gene CrossBest, Nash ve Young çaldık. Teacher Children çocuklarınıza öğretin diye 1968 kuşağının Amerika'daki e, gençlerin e, devrimci yükselişinin şarkılarından bir tanesi e, geçmiş sadece bir e, elvedadır. Çocuklarınıza iyi öğretin. Çocuklarını iyi öğret babalarının cehennemi yavaş yavaş geçip gitti. Onları sen işsiz, rüyalarınla besle diyor. Ve onlara hiç sorma. Sana söyledilerse diyor. Neden diye sorma. Ağlarsın. Sadece onlara bak. İçini çek ve bil ki seni seviyorlar diye. Hoş bir şarkı bu da. İkinci olarak konu da çalmaya devam ettik. Şimdi e, bu elimizde bir ses daha var galiba değil mi? Bu, evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmış olan idam isteriz taleplerinin Cumhurbaşkanı tarafından cevaplandırılmasına dair e, e, konuşmanı ses kaydı. İstiyorsanız onu dinleyelim ardından bu idam konusuna bir dönelim. demokratik ülkelerde böyle söylüyor yani bir yerden izin almak yok diyor ama bu doğru değil çünkü esas itibariyle de evrensel hukuk kurallarına göre bu ana eğer şey olmadığı sürece anayasanın mevcut hükümleri sosyal hukuk devleti demokratik sosyal hukuk devleti ilkesi askıya alınmadığı sürece bu denen imkansızdır. Bu, Parlamentodan böyle bir kanun geçirilemez. Bu konudaki en yetkili isimlerden bir tanesi yani konuyu bilen insanlar isimlerden bir tanesi olan Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu T24'e konuşmuş bu tartışmayla alakalı. Ve idam cezasının geri getirilmesinin kendine hukuk devleti diyen bir devlette mümkün olmadığını söylemiş. Hukuk devletine çıkarılan yasaların geriye dönük işletilemeyeceğini de vurgu yapmış Kaboğlu. Evet çünkü kanunsuz suç ve ceza olmaz diye bir ilke vardır. Yok, evet. Yoksa bütün e, suç olmayan suçlar olaylardan dolayı herkesi idam etmek mümkün olurdu bütün tarihte. Ee, Kaboğlu idam cezası geri getirilip anayasadaki hukuk devleti ibaresi kaldırılırsa darbe girişiminde bulunanlar mi? idam edilebilir ifadelerini kullanmış. İdam Aynen. cezasının 1984 yılında fiilen 2004 yılında da hukuken kaldırıldığını hatırlatmış. Aynen biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Marmara Üniversitesi Profesörü Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü Başkanı Profesör İbrahim Kabaoğlu geri getirilmesi halinde Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini çiğnemiş olacağını kaydetmiş. Kabaoğlu idam cezasını geri getirirse bile geriye dönük uygulanamayacağı için darbe girişiminde bulunan juntaların idam edilemeyeceğini ifade ederek hukuk devletiyim diyorsanız idam cezasını geri getiremezsiniz diye de konuşmuş. Evet, bunun latince bir tabiri de vardır ama şimdi... ...söyleyeyim, şey yapmayalım. Kaboğlu, e, anayasadaki hukuk devleti... ibaresinin kaldırılması halinde... ...idam cezası uygulanabilir mi diye... Soru, ...sorulan soru üzerine. Soruyu da Can Bursalı... ...soruyor t 4ten Hukuk devleti ibaresi kaldırılıp böyle bir uygulama yapılabilir... ...ama bu, e, ancak bu... ...biraz da Türkiye toplumunun reaksiyonuna... ...bağlı demiş. Yani böyle bir... ...tehlikenin de var olduğundan bahsetmiş. Bahsediyor, evet. Yani Erdoğan'dan... ...idam isteriz diye biraz önce sesini... ...duyurduğumuz bir şey... ...kana susamış görüntü veren bir... ...şey var, çağrılar... ...tekrarlanıyor, bu sizlerin... ...bir hakkıdır diyor, bir anayasal... ...olarak gerekli olan mevkilerde... ...değerlendirilmesi yapılır ve karar verilir... ...diyor... ...yani parlamento tabii bu... ...dolayısıyla bunun da... ...İbrahim Kaboğlu'nun söylediği gibi profesör... ...bu ibarenin kaldırılmasıyla... ...ancak mümkün olabilir, anayasanın değiştirilmesi... ...yoksa anayasal darbe olur... ...diyor... Ee, ayrıca şey de demiş e, fiili durum e, yaratılıp hapishanede de öldürülebilirler diye bir şey var. Bunun e, Latincesi de şey nullum crimensine lege diye bir çok meşhur bir Alman hukukçunun getirdiği bir şey ta kanta kadar gidiyor e, kökeni ve hatta uzatılması da var. Nullum, nullum poena sine lege diye yani su kanunsuz suç ve ceza olamaz hiçbir şekilde. Bunun kanunu yoksa yapamazsınız demek ki. Ve bu aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan il ilişkilerini ve beraber yürütmeye çalıştığı müzakere sürecini yıllardır devam eden süreci de topyekun ortadan kaldırmanın da en büyük adımı ben olacaktır. Yolu yani Türkiye'ye gidip iktidarın henüz nerede sırtını dayayabileceği bir müttefikin belli olmadığı bir dönemde Avrupa Birliği gibi büyük bir müttefikye sırtını dayaması ve silip atması da o kadar kolay olabilir olabilen bir davranış mıdır? Sadece Suudi Arabistan Türkiye ayakta kalabilir mi? onu da düşünmek evet, lazım. Evet böyle talepler geliyor tabi. Şimdi darbe karşıtı gösterilen Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın da çağrılarıyla devam etti zaten bütün şeyde. Ee, üçüncü günüydü dün de. E, İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum dahil pek çok şehirde darbe girişimini protesto eden binler hatta on binler meydanları doldurdu. Kızılay'da protestolar devam etti, demokrasi meydanında, demokrasi çığlığı atıldı, çeşitli haberler derlenmiş. 24'ten Malatya'da Mehteran marşıyla ile kutlama yapılıyor. AKP il binası, Kapalı Çarşı ve Hükümet Konağı'na akın ediyor insanlar. Valilik önünde kutlamalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atılıyor. Antalyalarda da Mehteran gene katılmış. İşin içine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çay, su ve kumanya ikramı yapılmış. Bursa'da, İzmir'de binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda, Karadeniz'de öyle AKP, CHP, MHP, BBP ve Saadet Partisi temsilcileri, bazı sendika temsilcileri de katılmış. Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Nide, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Hatay ve Mersin'de de meydanlarda toplanan binlerce vatandaş, askeri giriş, darbe girişimini protesto ve Van ve Hakkari tam bir derleme var. Gıyabi cenaze namazları kılındı. Bir kısmının da cenazesi kaldırıldı zaten ölenlerin. Ee, Şanlıurfa ve ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılıp tepki göstermişler. Suriyeli mülteciler de katılmış. Bazı vatandaşlar kefen giyerek gelmiş. Kimi çiftçiler de besledikleri develeri Türk bayraklarıyla süsleyerek gösterilere katılmış. Aynı zamanda Suriyeli mültecilere saldırılar da vardı bu esnada. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder mahallesinde bu geçtiğimiz hafta ne sigara içme yüzünden çıkan kavgada Aynı zamanda köpeğe tekme atma kavgası Konya'da olmuştu o pardon. geçen hafta şehirdeydi Bu evet. farklı bir şey. Sigara içme yüzünden çıkan kavgada mahallede yaşayan bir gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı iddia edilmişti. Ardından da bir Suriyeli genç bıçaklanmıştı. Bu olay sonrasında bıçaklanan gencin intikamını almak isteyen bir grupta sosyal medya üzerinden örgütlenerek herkes sokaktayken dışarı çıkmış ve Alem da Parkı'nda buluşmak üzere sözleşmişler. Ve e, dükkanlara taş ve sopalı saldırılarda bulunmuşlar. Bazı dükkanları yağmalamışlar ve ateşe vermişler. Evet. Bu olaylar esnasında. Şimdi e, bir de e, bu büyük gösteriler e, dökümünü verirken bir de kullanılan e, bazı şiddet yöntemlerinden de bahsetmek lazım. Özellikle İstanbul'da darbe girişiminde bulunan ve daha sonra teslim olan bazı askerlerin öldürülmesine ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı. Kalabalığı yönlendiren bir kişi dört tanesini öldürdük sıra beşinciye geldi dediği açıkça duyuluyor. Bu sırada kafası kanlar içinde bir asker yerde görülüyor. Bir kişinin ne olur vurayım ne olur vurayım diye bağırdığı da duyuluyor. Bir başka görüntüde yerde dövülen askerler işkence görürken bir kısmının bir başka askeri sopayla öldüresiye vurduğu da görülüyor net olarak. Yani tam bir linç. Diğer görüntüde ise yerde öldürülmüş bir askerin tekmelendiği görülüyor ve bu sırada etrafta çok sayıda polisin olması da kayıtsız kaldıkları da dikkati çekiyor. Koca elinde. Yani çok, e, o kadar kayıtsız kaldıklarını söyleyemem. Videoları izlemiş biri olarak. Yani eğer tamamen kayıtsız kalslarsa çok daha büyük şeyler olabilirdi olabilir orada. Şüphesiz ama bu böyle şeylerde ezilmiş kafası boğazı kesilmiş insanların etrafında da görülüyor gene polislerde. Neyse bir. Çok çarpıcı bir olay da şeyde Kocaeli'nde Gebze'de e, darbe girişimini protesto eden 22 yaşındaki Ramazan Okçuoğlu bir başkasının Metin Erdoğan'ın Fenerbahçe şampiyon mu oldu diye sormasına sinirlenmiş ve bıçaklamış öldürmüş Ramazan Okçuoğlu Metin Erdoğan'ı haberin ilginç tarafı şu kavga çıkmış. Bu olayın ardından kaçmış e, adam. Arama çalışması başlatmış polis e, ve Gebze Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde nerede bulmuş? Prot Neredeyse? Darbeyi protesto edenler arasında. Yani adam cinayeti işledikten sonra protesto gösterisine devam etmiş gibi bir olay var. Tutuklanıp cezaevine konmuş ama e, tuhaf olduğunu söylemek lazım. Bir başka Ankara'da Pursaklar'da bulunan ve Gülen cemaatine ait olan Samanyolu Koleji Mehmet Eroğlu ilkokulu ilçe halkı tarafından taşlı saldırıya uğramış. Kısım, kısım ateşe verilmiş, kundaklanmış okul. Kullanılmaz hale gelmiş. Okul harabeye çevirilmişler. Bütün camları, çerçeveleri inmiş durumda. Meclis binasına yakın bir durum var basketbol potasında kırılmış oldu. Yani meclisteki tahribat da tabi e, akıl durdurucu bir halde. Onu da söyleyelim. Bir başka olayda da İstanbul'da darbe karşıtı gösteri için sokağa çıkan e, AKP'lilerin Gazi Mahallesi'ne girmeye çalışmasıyla e, gerginlik çıkmış. Tekbir getirerek Gazi Mahallesi'ne girmeye çalışmışlar. E, bir süre gerginlik ve arbede yaşanmış. Sonra polisin müdahalesiyle AKP'liler grup bölgeden uzaklaşmış. Kızılay'da zikirli bir kutlama yapılmış. hu çekerek AKP'nin sokağa çıkma çağrılarının ardından toplanan grup zikir çekerek kutlama yapmış. Bir başka haberde de Moda, Kadıköy Moda sahilinde oturan yurttaşlara gerici bir grubun saldırısından bahsediyor. Cumhuriyet'in bir haberi bu. Çimlerde içki içen bir grup vatandaşa sözlü saldırı sonra şişeli kavgaya dönüşmüş ama modallar e, karşı durmuş kaçmak zorunda kalmışlar. Şimdi bir soruda şu silah taşıyanlar askeri linç edenler yargılanacak mı yargılanmayacak mı meselesi var. Meskun mahalde güvenlik güçleri haricinde panik yaratacak şekilde silah kullanması hatta gösterilmesi bile suç teşkil ediliyor Silahlı olarak sokağa çıkan kişiler belirlenerek gerekli hukuki işlemler yapılacak mı sorusu var. Bir de darbe yapmış olsa bile bir kişi ancak Türk adaletine hesap verir. Sokağa davet edilen yurttaşların er statüsündeki askeri linç etmesiyle ilgili savcılıklar harekete geçecek mi sorusu. Soru soran kim? Cumhuriyet Gazetesi soruyor bu soruyu. Bu taraflarını da koymuş. Kafası kesildiği iddia edilen asker de ortaya çıkmış yurtta sulh konseyi adı verilen cuntacıların darbe girişimini protesto eden vatandaşlarca kafası kesildiği ileri sürülen askerin sağ olduğu belirtilmiş. Ama o resimlerde başka birinin öldüğü açıkça görülüyor. Onun kim olduğu belli değil. İlginç de bir şey var. Gezici araştırma şirketinin IŞİD yaptığı anket sonucunu gördün mü? IŞİD anket mi yapmışlar? IŞİD'e Türk halkıyla ilgili. Türk halkının IŞİD'e sempatisi üzerine. Ne demişler? Üzerine. Ee, ilginç Türkiye vatandaşlarının %19,7'si IŞİD'i destekliyormuş. %23,2'si de sempati duyuyormuş. Toplam %42,9. Bu herhalde dünya çapında bir... Yani Türkiye'nin %42'si şu andaki ekonomik durumdan, turizmin ortaya kaldırılmasından, ülkenin herhangi bir şekilde nerede ne olacağından, bomba patlamasından yana olduğunu söylüyormuş Evet. Böyle bir genelleme yapmam gerekirse. Bilmiyorum öyle mi ama İşi de destek veren artı sempati duyanların oranı yüzde kırk üç'e yakın. Gezici saygın bir araştırma kurumu bildiğim kadarıyla ve son iki yılda yüzde yüz oranında artmış sempati duyanların oranı ve yüzde yirmi üç'e ulaşmış yüzde yirmi üç virgül Bir başka bilgide ise Suriyelilere de sormuşlar Işi de onu biliyor musun? %57'si IŞİD'e sempati duyduğunu belirtmiş. Öyle çıkıyormuş. Şey de sormuşlardı en son yapılan bir açıklamada. Suriyelilere vatandaşlık veriliyor mu? Bir saniye bir saniye nasıl? Türkiye'de yaşayan Suriyelilere sormuşlar ne? ve IŞİD'de destek verdiklerini mi söylemişler? Sempati duyduğunu %57. İnanması gerçekten zor. Evet ama gezi araştırmasının sonucu bu. Yani Bu insanların büyük bir kısmı zaten IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber evlerini terk etmeye başladılar. Yani ilk dalgadan sonra 2012'den itibaren IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber muhaliflerle de rejimle de diğer bölgelerde de çatışmasıyla beraber insanların büyük bir göçü söz konusuydu. Yani bu zamana kadar burada söylediğimiz bütün mültecilerin yaptığı açıklamalarda hem IŞİD'i hem de rejim aynı şekilde kendi bu oldukları durumun e, sebebi olarak gördüğünü yapılan açıklamalarda demek ki geziciler, gezici daha doğrusu araştırma, bizden daha farklı bir noktaya bakmışlar. Belki evet. de onlar doğrudur. Bilmiyorum. bilmiyorum. ben bakmamız ve ama eğer doğruysa son derece kaygı verici olduğunu söylememiz lazım. Şimdi ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir yorum getirelim. Ayşe Kadıoğlu'nun Sabancı Üniversitesi'nde profesör Ayşe Kadıoğlu'nun bir yazısı yayınlandı. Common Dreams'de ve Diyor ki 15 Temmuz 2016'da bir arkadaşım 15 sularında telefon etti ve her iki köprü de Asya Avrupa taraflarını kapatmıştı askeri barikatlarla. Üstelik de asker savaş uçakları da uçuyordu Ankara şeylerinde dedi semalarında Avrupa tarafında yaşayan biri ve her gün üniversiteye geçmek zorunda kalan gün saatlerce trafikte bekleyen biri olarak. İki köpründe kapatılmasının çok olağan dışı bir şey olduğunu tahmin ettim diyor. Ee, anladım ve konfirme etmek için, doğrulamak için haberi de ee, ana babamı aradım Ankara'daki 86 yaşındakiler. Tabii epey askeri darbe geçirmiştiler ikisi de. Evet. 86 yaşında diyor ve ben nefessiz, kesi, nefesim kesilmiş babamla konuşurken annem sakin ama kararlı bir sesle bu bir darbeye benziyor dedi diyor. Ve o noktadan itibaren bütün cehennemin kapıları açıldı Ankara ve İstanbul'da. İşte 24 saat geçmeden 200'ün üzerinde ölü sayısı vardı. Binlerce kişi yaralı. Twitter ve Facebook ulaşılmaz zor erişilir hale geldi ilk saatlerde. Televizyon kanalları da canlı yayına geçti Ankara ve İstanbul'dan. Ama ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Ama sonunda askeriyeden bir açıklama bütün şey ele geçirilmiştir yönetime el konmuştur bütünüyle diye e, TRT üzerinden o zaman gözyaşlarımı da tutamadım çünkü 12 Eylül 1980 darbesinde benzer bir araçta e, açıklama yapılmıştı ve ben e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ülkedeki en aktif siyasi üniversitelerden birinin öğrencisi olarak bu tecrübeyi yaşamıştım çok acılı deneylerdi. Şimdi iki saat içinde Türkiye'nin başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FaceTime'la CNN Türk'teydi. Ve gayet net olarak halkı kamusal alanlara çıkmaya ve hava limanına bu su savunmaya çağırdı. Ve birkaç şeyden sonra hemen arkasından sonra da çeşitli minarelerden sala sesleri geldi. Evet ve daha sonra da okudum ki imamlara eylem çağrısında da bulunulmuş yani sokaklara çıkın diye imamlar da çağrıda bulunuyorlarmış askeri darbeye karşı evet, zaten selahlardan sonra söylenen bir ifadeydi o yani evet. her, her camiden duyulan şey öyle evet, oydu. ve devam etti bu da günlerce ediyordu hala evet. şimdi bu ezan seslerini bir de İstanbul semalarında uçan uçaklarında savaş uçaklarında gürültülü sesleri katılınca bu ikisinin kombinasyonu evet bu o, e, özgür düşünce kritik eleştirel düşünce ve e, Türkiye'deki demokratik sürecin liberal demokratik sürecin diğer kalıntılarının e, cenazesi gibi geldi bana bu sesler diyor ve korku ve acı içinde hissettim ki darbe ister başarılı olsun ister olmasın bir şey kesindi artık Türkiye'de insanlara dinleme okuma analize etme ve kritik olarak düşünme şeyi yeri daralmıştı diyor yani siren gibi sireni ikili kullanıyor tabi hem mitolojik kullanıyor hem de bildiğimiz siren sesleri Ambulansların ve polis arabalarının yani hem asker uçakların hem de ezanların sesiyle beraber ya da salaların Türkiye artık tam inançlıların hakim olacağı bir yere doğru gidiyordu. Bu aniden de olmadı tabii diyor. Önce medya sonra akademik özgürlüklere sonra rastgele tutuklamalarla ve Güneydoğusunda da Türkiye'nin giderek artan e, şeylerle, şiddet, korkunç şiddet uygulamalarıyla e, temel, e, son birkaç yıl içinde temel özgürlükleri kısıtlamaya gidiyorlardı. 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ise son çivi e, tabuta çakılan e, tabutun içinde yatan cenaze ise e, Saper aude e, teriminde olduğu gibi kendi algılama, öğrenme cesaretini kullanmanın e, öldürülmesiyle idi. Yani kategorik tipik e, müminlerin düşüncesine hakim e, kılınması gibi bir durum vardı diyor. Ve bu bana şunu hatırlattı diyor. Yani korkunç bir e, Ankara'da korkunç bir e, saldırının görüntülerini ve seslerini de duyduk meclise diyor. Parlamentoya ve şeyler içinde yatıyordu diyor. Bütün ana salonlar ve koridorlar, yıkıntılar, enkaz altındaydı. İçeride mecliste vekiller varken yapılmış olan bir saldırı. Evet, bu saldırı bana 27 Şubat 1933'te Reichstag, yangın, Reichstag yangını hatırlattı. Adolf Hitler'in şansölye olmasından tam bir ay sonra olmuştu. Ee, fiziki şeyin yanı sıra, benzerliğin yanı sıra e, başka benzerlikler de vardır. Reichstag yangını da e, temel o, özgürlüklerin Almanya'da o zaman ve kritik düşüncenin, eleştirel düşüncenin sonuna çakılan e, çakılan son e, tabutuna çakılan son çivi gibi idi diyor ve Reichstag gecesi Hitler Göbels'le beraber bir akşam yemeğinde partideydi diyor. Sonradan da e, kafayı yemiş e, Hollandalı komünist Marinus van der Lubbe'nin üzerine e, atıldı büyük bir şey vardı. Sabıkası bir, bir dizi kundaklamayla ilgili. Hiçbir zaman Nürnberg'de bile tam anlaşılamadı Raistag yangını kimin çıkardı ama epey de kanıt vardı Nazilerin arkasında olduğuna dair. Ama önemli olan Rastaga yangını kunda kimin çıkardığı değil, ondan ne çıktıydı diyor. Ve ertesi gün Rastaga yangının ertesi günü bir şey çıkarıldı. Halkın ve devletin korunması için cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarıldı ve bütün anayasanın e, bireysel ve sivil özgürlükler, vatandaş özgürlüklerini garanti altına alan bölümleri yedi bölümü askıya alınmıştı ve hükümet tamamen e, kontrol alıyor federal devlet eyaletlerde ve ölüm cezası idam cezasını da bazı suçlar için getiriyor Göring aslında hemen asmak istemiş Fender Lubey'i ama başaramamıştı. Fender kimdi efendim onu da tekrar hatırlatabilir misiniz? İşte yangını, Raastag yangınının üzerine attıkları Hollandalı komünist komünist biraz da akıldan şey durumda diyor benim de hatırladım öyle bugün ben de bir başbakana canlı televizyonda sorulduğunu duydum. Ölüm cezasını geri getirelim mi diye. Başbakan da her türlü ekstra önlemi alacağız dedi diyor. Ayrıca da kudetaya yani şeye darbe teşebbüsüne karşı çıkan ve şiddetle kullanan grupları da över mahiyetteydi. Şimdi bu Reichstag yangınından sonraki kararname, Hitler kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararnamesi olağanüstü tedbirler getirdiler ve sonuçta bir istisnai durum, istisnai hal geldi Almanya'ya ve Weimar anayasası ki vakti zamanında dünyanın en liberal anayasası diye bilinirdi bildiğim kadarıyla hatırladım bunu ben ekliyorum. Weimar anayasasındaki kişisel özgürlüklerin hepsini askıya aldı özellikle de kişisel özgürlük. Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü ve iletişim özgürlüğü. O zaman yalnız telefon, mektup falan var tabii. Ondan sonra bir kanun daha 23 Mart 1933'te hemen bir ay geçmeden o da yetki kanunu. O zaman da kabineye yani hükümet, bakanlar kuruluna Reichstag'ın yani parlamentonun onayı olmadan istediği kanunları çıkartma etkisi verdi. Özetle e, Nazi rejiminin konsolidasyonuna, güçlenmesine yol açtı. Şimdi e, 24 saat geçmeden Türkiye'deki darbe teşebbüsünün üzerinden e, Danıştay'da ve Yargıtay'da e, yargısal e, yargı organının ortadan kaldırılmasına yönelik çok önemli şeyler var diyor. Tabi Ayşe Kadu'nun yazdığı tarihte daha bu internet gazetelerinin kapatılması şeyi yoktu. Evet. Ama onu da eklemek gerekebilir. Sonuç olarak güçlendirme ve sağlamlaştırma demokrasiyi daha önce de konuşmuştuk bunu diyor. Ya ben de yazmıştım diyor Ayşe Kadıoğlu, 15 Temmuz'dan sonra şimdi artık yeni tip bir otoriterliğin Türkiye'de otoriterizmin konsolidasyonu güçlendirme ve sağlamlaştırmasından bahsediyoruz yani diyor. Yani darbe olsun ya da olmasın kaybedildi. Tam da onu söylüyor. Bu söylüyor. Yani kaybedildi. Söylüyorum. Peki herhangi bir şey var mı? Vaktimizin de sonuna geliyoruz. O yüzden soruyorum biraz da. Yitiriyorum yazıyı. Çok kısa bir şey kaldı. Hiçbir şüphe yok diyor. Yeni tip bir otoriter rejimi ve popülist damarı olan halk kitlelerine dayanan evet. popülist bir şeyi olan bir otoriter rejimin yeni biçiminin sağlamlaştırılmasına gidiyoruz. Hiç şüphe yok. Ve Barrington Moore'un ünlü sosyal bilimci felsefeci kitabından bir alıntıyla bitiriyor. Faşizm demokrasi görüntüsü olmadan düşünülemez. Ve e, bazen abartılı olarak da şey diye nitelendirilir diyor. Kitlelerin tarih sahnesine girişi diye nitelendirilir. Faşizm aslında gericiliği ve tutuculuğu popüler hale getiren, popülist ve pleb, pleb haline getiren, ayak takımın evet. alt takımın şeyi haline getirmeydi. Bu da hı hı. O zaman da muhafazakarlık elbetteki bir zamanlar sahip olduğu özgürlükle sahip olduğu derin bağlantıyı da kaybetti ve evet bıraktı. Efendim. Sorumu tekrarlamama izin verin lütfen. Bu yani darbe oldu ya da aşıkat oldu. Biraz önceki söylediğimiz sözünden tekrardan devam edelim. Darbe oldu ya da olmadı aynı şekilde kaybedilmiş olduğundan bahsediliyor. Demokratik alanın daraldığından bahsediliyor. Evet. Bu ülkede yaşamaya çalışan, evlenmeye çalışan, çocuk yapmaya çalışan ya da çocuğu olan, bu ülkede okuyan, ve bu ülkeye dair planları olan insanların herhangi bir şekilde yapması gerekenlere dair bir izlenimi var mı? Yapılması gerekenin ne olduğunu bilen var mı? Ya da tamam korku ve gerçekten de çok acı olaylar yaşandı geçtiğimiz hafta sonunda. Ama ne yapılması gerektiğine dair herhangi bir izlenim var mı? Şu anda okuduklarımızda. Tek da. yol demokrasi mücadelesini sürdürmek. Tamam. Evet. Tek yol bu ve yani sokaklarda da sürdürmek tabii. Sokaklarda yani Demokrasi ama bu vigilante gruplara prim vermemek vermeden sürdürmek yani mesela e, kimde gerçek bir demokrasi istiyoruz demişti mesela bir gün gazetesi darbe de yanlış AKP'nin gerici faşist iktidarı da darbe önlendi peki demokrasi mi kazandı sorusunu soruyordu manşetten ve bunu e, yani mecliste yeşil bayrak açılıp tekbir getirilmesi gibi olaylardan da bahsediyoruz hep basın hürriyeti, yargı bağımsızlığı özgürlükler, parlamenter sistem layıklık mı kazandı? Hepsi hala büyük tehdit altında gerçek bir demokrasi için mücadele etme şeyini savunuyor aynı şekilde özgür gündemde ne askeri darbe ne saray darbesi gerçek demokrasi diyordu evet. bir de sonradan basındaki reklamları konuşuruz belki daha sonra şimdi Ali Bilge ile bağlanalım ee, bu konuyu en çok bu özgürlükler ve demokrasi cephesi meselesini belki de e, istisnasız her programda konuştuğumuz Ali Bilge ne diyecek bakalım. Açık, Açık gazete. gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Her, Her zaman olduğu gibi yani artık belki de pazar testileri program yapmamız lazım yoksa. Bu işi zaten kabul ederken pazar testi gününü seçmemem gerektiği kabusunda 14 gün sonra bir fikir oluştu ben de geldim. <gülüyor> evet. Başka <gülüyor> yani... bir gün verelim size. Pazar testleri boş bırakalım. Hatta yayın yapmayalım. <gülüyor> duyamadığınız bir son söyledim. Hatta belki pazartesileri e, tatile çıkaralım. Evet. Kesinlikle. Çünkü artık e, şu 14 yıllık e, yaşadıklarımızı alt alta üst üste koyduğumuzda e, bir bu eksikti. Onu da e, konuşuyoruz yani gerçekten e, 27 mil falan e, solduyan neler yaşandı? Neler analiz etmeye çalıştık? Ve geçen hafta mesela neyi konuşuyorduk? İsterseniz oradan başlayalım. Evet, lütfen. Değil mi? Ee, geçen hafta işte otoriter faşist bir rejimin e, kurulmak üzere olduğunu, son e, rütüşlerinin yapıldığını, işte kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını, yargı düzenlemesiyle binler e, otoriter bir e, rejimin oluşturulduğunu e, ve bununla birlikte e, bu otoriter bir faşist yönetime karşı toplumsal muhalefetin ve siyasi bir e, muhalefetin güçlü bir muhalefet olmadığını konuşuyorduk. E, ve buna karşında işte bu tür e, işte e, muhalefeti güç, güçsüz, e, aynı zamanda ülkenin bir bölgesinde çok ciddi bir savaşın devam ettiği, aynı zamanda e, e, iktidar ortakları arasında uzun yıllar boyunca ortağı olan iki dini grubu, ve iki dini grubun muazzam çatışmasının e, devam ettiğini ve bu ortamda bir otoriter rejim oluştuğunu konuşuyorduk haftalardır. Aynı zamanda e, bu silik etkisiz muhalefetin olduğu otoriter rejimlerden çıkış, yani iktidar transferi nasıl gerçekleşir? İktidar değişimi nasıl gerçekleşebilir? E, bunları konuşuyorduk. Bunun için de belirginleşen aslında üç tane ana e, aks var. Bunlardan bir tanesi e, işte Erdoğan rejimiyle artık demokratik yollardan mücadele etme imkanı kalmamıştır. Kurulan sistem demokrasi dışıdır ve demokratik usullerle bu rejimin e, bertaraf edilmesi, transferi mümkün değildir. Bir görüş bu. İki görüş, i̇kinci görüş, işte evet Erdoğan rejimi faşist otoriter bir rejimdir. Ancak iktidar değişimi kesinlikle darbeyle, askeri darbeyle düşünülmemelidir. Kendisinin içinde çözülmesini, çürümesini beklemek lazımdır. Üçüncü görüş, Erdoğan ve AKP AKP'yi desteklemeyen güçsüz muhalefeti güçlü hale getirmek ve bu muhalefeti demokrasi cephesi altında toplamak, başka tanımlar bizim, ve bu yolları iktidar transferi gerçek geçen haftalarda biz bunları konuşup bunlar üzerine analiz yapmaya çalışıyorduk. Darbesiz iktidar transferi çünkü bizim hayatımızda, siyasi hayatımızda darbelerle dolu hayatımızda bir siyasetçinin tankımızda çıktığını pek görmedik bugüne kadar. Evet. Dolayısıyla bu nerede kalmıştık? Biz geçen hafta bunları konuşuyorduk. Bunları analiz ediyoruz. Ben notlarıma baktım. Şimdi bu iki yoldan bir tanesi 15 Temmuz günü denendi. Yani artık demokratik yollarla e, bu faşistleşen iktidarla mücadele imkanı kalmadı. Bunu darbe edebilmek isteyen görüş e, bir denemede bulundu. Ve gerçekten e, trajik bir durumla karşı karşıya kaldık. E, o geceyi Ankara'da yaşayan e, bir gazeteci açıklardığı muhabiri olarak... Bir de sahada da, sokakta da yakalandım, gördüm. Evet. Dolayısıyla bu nasıl bir darbedir? Bu darbe girişimini anlama gelmektedir. İçini, içi nedir, dışı nedir? Analize tabii ki yapılacak ve pek çok bu analizi yapıyor. Bir kere birkaç konunun altını çizmekte yarar var. Bunlardan bir tanesi gerçekten tüm silahlı kuvvetlerin tarihi e, bizde e, bir darbeler tarihi demek. Biz de kaç kez değil mi? E, darbeler evet. belgeseli radyoda yaptık. Evet. Ben nerelere hangi darbeler yani Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi alarak. olarak zaten e, bir siyasi gazeteci yani gazeteci olmak istiyorsanız bu ülkede darbeler tarihini çok iyi bilmek yerindesiniz. Ee, şimdi darbeler tarihimize de baktığımızda e, oluşan grupları darbe sistematiğini incelediğimizde burada da e, şunu görmek mümkün. Bir kere altını kesinlikle besinmekte fayda var. Bu sırf sıra kuvvetler içerisindeki memnuniyetin grupların e, başarısız bir koalisyonudur. Yani tamamen zaten bu kadar insanın e, cemaate mensup olmasını e, kesinlik kazanması mümkün değil. Çünkü bu kadar insan gerçekten bu kadar kurmay ki beceriksiz kurmay, beceriksizleşmesinin nedenleri üzerinde çok şey söylenebilir. E, cemaate mensup olmasını beklememezsiniz. Çeşitli atomize gruplar vardır silahlı kuvvetler tarihine baktığınızda. Ee, pek çok grup sonra bir araya gidiyor ve bunlar eğer belli bir e, sistematik içerisinde e, değerlendirebilirse başarılı darbe girişimleri, e, darbeler söz konusu oluyor. Sonuç alınan darbeler başarılı olarak O yüzden bir kere e, bu Gülen cemaatinin e, bu kadar etkin olması, eğer etkinse zaten adamlar e, medyalarını kapattırmazlardı. 2,5-3 e, yıldır yaşadıkları e, mallarından üstlerine el konulması işte bütün hallaşmamı gibi onları engellenir. Birincisi burada çok memnuniyetsizler grubu var. Bunlar ama belli ki son dakikada bazı bozulan dengeleri var. O yüzden de yani gerçekten garip trajik, inanılmaz yanlışlar yapılarak ve kanlı bir sonuçta karşı karşıya kaldık. Bunu sanıyorum pek çok insan analiz ediyor etmeye de devam edecek. Şimdi bir soru şu: Yaklaşık e, yani Türkiye'de şunun altını çizelim: e, Demokrasi dışına çıkmış bir itidar karşı demokrasi dışı yapılır. E, yani bir grup oto, faşist, bir grup faşist darbe yapıyor. Bunun altını çizelim yani. E, bu böyle bir çarpışmadan iyilik çıkar mı? Ne çıkar? Bu iki kütle e, birbirine karşı bu operasyonun içerisinde olması e, sonucunda ne çıkar? E, önümüzdeki günlerde göreceğiz ama çıkan bir şey var. E, Erdoğan'ın e, muazzam bir zaten akıdar e, alanı genişlemesine katkıda bulunduğu bugünden görülüyor. Evet, ben de, e, husus, bir şey bu, bu. Ona geçmeden bir şey e, ekleyeyim ben de. Yani demin söylediğiniz Fethullah Gülen cemaatine ait denen FETÖ'cü denen şey konusunda Ahmet Altan da şöyle bir şey yazmış. FETÖ'cü denilip geçirecek bir iş değil bu diyor. Yıllardır izlenen cemaatçiler nasıl ordu komutanı oldu, nasıl genelkurmay istihbaratın başına geldi, nasıl genelkurmay başkanının özel kalemine atanabildi, nasıl cumhurbaşkanının başyaveri, Seçildi. Ordu dışında bir merkezden emir aldı söylenen bu adamlar ordunun içindeki merdivenleri nasıl tırmana bildi diye yani bir soru işaretleri olduğunu o da eklemiş yazısına. Korkunç gece başladı. Yani zaten e, gerçekten e, bu büyüklükte yani şu konuşulur Ankara kulislerinde yıllardır. Yani evet cemaat bir grup olarak e, bürokrasi içerisinde özellikle net İçleri Bakanlığı'nda ve yargıda örgütlenmiştir. Ondan sonra işte bu bürokrasi içerisindeki örgütlü yapısı aslında AKP'nin ilk yılında yani 2000 bozuşmaya kadar AKP bu kadrolarla yönetti. Çünkü AKP kadroları bu derecede devlet mekanizmasının içerisinde değiller bilmiyorlardı bilmiyorlardı. Dış politikadan şeye kadar uzanan bir kere böyle bir gücü ee, gerçekten e, abartma yani kesinlikle bunun e, içinde başka grupların olduğu ve bunların bir e, memnuniyetler koalisyonu olduğunun altın için e, fayda var ama ve organize trajik sonuçlarla, sonuçlarla zaten yarın öbür gün çıkacak artı şunu da bir altını çizmek lazım şu anda e, yani Fethullah Gülen, eski ortağı yani Erdoğan'ın eski ortağı güç kaynağı İlhan Perisi Evet, son üç yılda bozuşmalar işte 17-15'den sonra başladı ve bir terör örgütü haline getirmeye çalışıyor bu meselede e, içini bilmiyoruz ne olduğunu ama yargılama da bir hüküm giymiş, giymiş bir durumda söz konusu değil değil mi? Evet. böyle bir hüküm giymiş söz konusu bu bir sanat olarak geliyor aynı şekilde 15 Temmuz darbesi içinde bütünüyle bunun bir, bir kere küçük bir grup diye başlıyorlar küçük bir grup falan değil bu büyük bir grup ordunun e, kurmay kadrosunun %10'u var. Digit içinde demiştiyor de subay kadrosunun neredeyse %10-15'i var. E, dolayısıyla yani bu e, hiç şey değil. Ama burada ben üstünde durmak istediğim husus şimdi Fetullah Gülen'in e, Türk meselesinde bakış açısı belli bilinir. Hatta AKP'yi geçmişte zayıf bulur. Yani e, o cemaate mensup insanların bakış açısı Kürt meselesinde sertlik yanlısı olmuştur. E, AKP zaten biraz Haziran'dan sonra bu e, yanına kim aldı? Evet, bunu sağdığı Kemalist Kürt e, Zanlı Kuvvetleri, Kürt tavrı bellidir. Bu koalisyon vardı aslında SSK içerisinde. Yani e, ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde yerle yeksan oldu ortalık. Biz bunları hep konuştuk. E, ama yerle yeksan olan Kürt işte PKK Kayıpları ve aynı zamanda muazzam bir güvenlik sektörü kayıpları var. Ve ortada da aslında büyük kayıplar, ölümler ama bir yıl boyunca devam eden bu tarihin en sert Türkiye Cumhuriyeti ve Kürt gerillalar arasında, gruplar arasındaki savaş. Ee, şu anda e, yani bu noktada da bu 15 Temmuz öncesinde de e, gerilimin bunun en önemli kaynaklarından biriydi. Çünkü burada e, muazzam bir e, gerilim yaratıyordu ve bu gerilim e, mühim katkısının olduğunu düşünüyorum ben ve bu e, Kürt e, yani bu esasla kurulan ilişki başka esaslarda da farklı bir durumları işaret ediyordu ve bu e, gerilim noktalarından bir tanesi e, olduğunu altına çizmesi gerekiyor. Bu kızgınlık yani cinnet getiren kızgınlıkların muazzam bir acemilikleri var onu herkes değerlendiriyor. Bu konuda gerçekten e, trajik sonuçları olan bu hususta e, altını e, çizmemiz gereken e, gerçekten meclisin bombalanması e, yani daha önceden e, tasarım yapılmış bir olay mı? insan akıl erdiremiyor e, çünkü yani iktidara karşı olabilirsiniz bütünüyle e, bir parlamento e, karşı olmak ve orayı bombalamak gerçekten e, yani bunun e, ileride göreceğiz e, orayı kim karara aldı nasıl bombalandı nasıl oldu şimdi iki anti demokrat yapının çarpışması var bu iki kütlenin çarpışması e, ne doğru e, demokrasi bayramı deniyor tabi buna da gülmek en başka çaremiz yok yani e, bu işin altın çizilmesi gelen bir tanesi o gece tankın üstüne çıkan siyasetçi değildi. Tankın üstüne çıkmasını teşvik eden e, ve kendi militanlarını tankın üstüne doğru yönelten e, bir iktidar e, şeyiyle karşı karşıydı. Ve tankın üstüne çıkanların demokrasi yanları olduğunu e, yani tankın üstüne çıkanların çoğunun dermiş bakfettiği. Görünümünde ve de bakış açısının insanlar olduğu ortada. Dolayısıyla bu iki faşist yapının e, kapışması ve öbür yapının başarısız bir denemede bulunması e, demokrasi dışında çıkmış e, iktidarın demokrasi dışına da bir hareket de ortadan kaldırılmaya çalışılmasındaki yenilgi e, mevcut iktidarı görüyor. E, sağlamlaştırmaktan, iktidar aralığımı genişletmekten başka bir şey yaratmamış gözüküyor şu anda. Bir Hı. şey yaratabilir evet ee, yani Türkçe silahlık Kuvvetleri'nin önemli bir bölümü şu anda gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Kurmay subayları vesaire. Herkes bir şeyde, Güneydoğu Anadolu'da da böyle. Aslında e, bu darbeşini gösteriyor ki e, Kürt meselesinin çözümü Silahlı ve savaşta gerçekleşemiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben de ne? şeyi ekleyeyim bir Buyurun. müsaade ederseniz. Yani bu, biraz önce Can'la birlikte zaten Türkiye'de bu darbe girişimi esnasında ve sonrasında sokağa çıkanların olayları tehlikeli saldırı eylemlerine dönüştürdüğünün örneklerini vermiştik. Birkaç ilave de yapalım. Yani Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenler için yapılan anıta saldıranlar var Ankara'da bazı göstericiler. Ayrıca Suriyeli ondan azıcık bahsettik ama Suriyeli göçmenlerin linç Ankara'da gene bazı grupların linçe dönüştürdüğü var. Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin ateşe verildiği çok Tehlikeli bir gelişme. Ayrıca e, darbenin önlenmesinde büyük katkısı olan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın konutunun da bulunduğu Fenerbahçe Ordu Evine saldırmak istenen bir grup var. Moda'da parkta oturan, onu söylemiştik zaten içki içtikleri, Saldırıyor ya. Alevi mahalleleri taciz edilmiş Antakya'da. Adalar, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Tanay Garip bir AKP'li tarafından dövülmüş, yani her kesimin hedefte olduğu bir durum var. Bunu da eklemek lazım. Ee, gerçekten e, bu iki anti-demokratik e, hareketin, yapının kap kapışmasından e, iyilik e, beklenebilir mi? İyi, iyi çıkar mı? Çıkmayacağını şu ana çıkmayacağını e, görebiliriz. Türkiye'de evet e, bir e, seçilmiş seçilmişlerin seçilmiş dayalı faşist bir rejim e, kuruluyor. Bu buna karşı seçilmemişlerin e, anti demokrasi dışı e, bir hareketiyle karşı karşıya kaldı. Bunu siyasal bilimciler, sosyologlar e, daha da şey yapacaktır Bizim tarihimizde. E, darbeler tarihine e, de baktığımızda bunun ayrı bir yeri var elbette. Dolayısıyla bundan sonra soru şu, yani biz bir hafta önce e, oluşturan otoriler, e, baskıcı, faşist rejimin iktidar transferi nasıl gerçekleşebilir konuşuyorduk. Değişim nasıl olabilir? Bunun için de çeşitli alternatifler. Bu e, hususta dile gelen görüşlerden bir tanesi, yette yeksan oldu. Bu Dışında bundan sonra bu iktidar transferi cephesi, demokrasi genişlemesi, iktidarın e, baskıcı otoriter konumdan uzaklaştırılması bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. Ve bu transferde, bu değişimde e, Kürt sorununun çözümüne ilişkin yaklaşımdaki değişim ne kadar katkıda bulunabilir bunun üzerinde bulunmak gerekiyor. Evet. Çünkü yani analize oturtmak istediğim husus şu, bir yıldır devam eden savaş için bir noktada yarattığı gerginlikler bu darbeye yol açan hususlardır. Çünkü bu ortak düşman, ona üçlü bir koalisyon vardı orada, iktidar AKP yanları, evet Silahlı kuvvetlerin Ulusal Cephesi ve aynı zamanda Fethullah Gülen Cemaati unsurları bu konuda yani uyguladıkları yok etme politikasının sonuna geldiler. Ve bu muazzam bir maliyeti var bunun toplumsal maliyeti, siyasal maliyeti. Siyasal maliyeti bir darbe girişimi olarak e, çıkmıştır. Darbe, darbe girişiminin önemli alt e, başlıklarından bir tanesidir. Peki şimdi ee, Ali Bey e, bir de şeyi de soralım biraz önce e, Can da soruyordu. Şimdi darbenin e, başarılı olmaması ya da olması ikisi de aynı e, yani, berbat bir sonuç getiriyor. Peki bu durumda? ...ne yapacağız sorusu var... ...yani bir kavşaktayız diyor... ...bu son alçaklık diyor Ahmet Altan... ...bize aslında bir şans da sunuyor... ...kullanabilirsek... ...ya demokrasiden ve hukuktan uzaklaşan yolda... ...ilerlemeye devam edeceğiz... Ya da demokrasiye ve hukuka döneceğiz. Ben daha somut bir şeyler düşünmüştüm ama. Yani mesela sokaklara inip şey yapmak mı? Hakkını savunmak mı? Medya üzerinden daha fazla sesini çıkarmak mı? Yani genel teori içerisinde herkesin gerçekten demokrasiyi savunduğu bir dönemde yaşıyoruz. Herkes kendi demokrasisini savunmaya çalışıyor. Ama biraz daha spesifik olunması gerektiği konusunda benim biraz ihtiyacım var. Yani mesela şeylere de karşı sokağa çıkmak gerekiyor olabilir. Yani böyle şeyleri ben bunu şey yapmıyorum. Hayır şeyden bahsediyorum. Vicilantelere. Yani, yalnız vicilantelere değil yargı organının yani bütün sitelerin kapatılmasına evet ve yargı organının da binlerce kişinin yok edilmesine karşı da sokağa çıkılması gerekebilir belki. Heh, i̇şte böyle spesifik şeylere ihtiyacım var. Bu, bu tamamen eee geçen haftadan bu haftaya kalan e, daha önceki haftalarda da söylediğimiz e, asgari ittifak standartlarını oluşturup ve demokrasi mücadelesinin asgari bugün sunduğu e, koridorları alanları e, değerlendirmek kullanmak gerekiyor. Evet yani evet, da, da, dört partinin evet. parlamentoyla birlikte parlamentoda birlikte darbeye karşı çıkmasının ne kadar güven verici ve ferahlatıcı olduğunu gördük. Bu gördüğümüze sarılmamız gerekir diyor Altan ama bunu yapmazsak anayasayı dinlemez parlamentoyu, yargıyı ve hükümeti devreden çıkaran bir yönetime saparsak gelecek korkunç olur. Milyonlarca insanın birbirinden nefret eder hale geldiği bir ülkeden söz ettiğimizi unutmayın. Bir uçurumun kıyısında konuşuyoruz bunları demiş yani evet. tek kurtuluşumuz bu bir yazar olarak değil bu ülkede çok olay görmüş çok belaya tanıklık etmiş çok yaş yaşamış bir adam olarak. Bu ülkedeki bütün siyasetçilere sesleniyorum. Demokrasiye ve hukuka sarılın. Bunu yapmazsanız bir gün bu yazıyı hatırlarsanız hatırlarsınız ama çok geç olur diye de bitiriyor. Ben de onun için bugün dejavü yani bunları daha önce de görmüştük. Başlıklı bir evet. şarkıyla girişimizi yaptık zaten. Yani e, ekleyecek bir şey bilmiyorum. Çünkü bunları o kadar çok konuştuk ki ekstra üstüne e, kanlı, vahşi bir darbe girişimi gerçekleşti. Ee, bunun üzerine e, soru bu zaten. E, bu, nasıl şekillenecek? Zaten bir de şunu da altını çizmek gerekiyor. Yani e, biz iktidarı eleştirdiğimiz kadar muhalefeti de hep eleştirdik. Özellikle ana muhalefeti. E, Herhalde buradan kendilerine... E, bazı çıkarsamalarda bulunmalarını beklemek durumundayız. Herhalde yaparlar. Ama bugün alan gerçekten demokrasi yanlarının zaferi olarak değerlendirilmez meydanlar. Meydanlar AK Partili iktidardan başka bir grup tarafından uzaklaştırılmamasının zaferine çıkıyor. Ben tankın üstünde bir tane siyasetçi görmedim. Siz gördünüz mü? Hayır. Vahşi gruplar vardı. Boğaz kesiyordu. Gerçekten demokrasi ve demokratsanız tankın üstüne, meclisin önüne ya da aynı anda mecliste, bütün kanallar meclis televizyonunda çıktı. Çıkarttınız. Bunu şey yaparsınız. Girmek, girmek durumundasınız ama bir şekilde bu çıkışlarda da bulunursunuz. Dolayısıyla tankın üstüne çıkan Türkiye'de de demokrasiden Özgürlükçü demokrasiden yana kesimler falan değildi. Tankı çıkan AKP militanlarıydı. Ki onların da öldürülmesi son derece yanlış. Ama bütün mesele soru şu. Bunca bu darbe de eklenerek iktidar değişimi, transferi, Türkiye'nin önündeki demokrasi pozisyonunu nasıl koruyup koruyamayacağına ilişkin modeller de geliştirmek. Bunlardan bir tanesi işte ittifakların oluşturduğu bir şeydi. Ama burada ana muhalefetin bir muhalefetin belli grupların olmamada olmadan geçmesi mümkün değil. Ama ben yine altını çiziyorum. Türkiye'de önümüzdeki dönemde bu darbede de bu darbin ardındanki gerilim, Türk savaşı önemli bir başlıktır. Ve buradaki e, sonuçsuzluktur. Artık savaşla Türk e, dünyasını eee da çözüm bulunamayacağının altını çizmek gerekir. Bu bir yıldır inanılmaz kayıtlara yol açan savaşın e, dinamiklerinden biridir bu başarısız darbe girişimi. Bundan sonra iktidar saati için düşünüyorsak bu meseleyi kür sorununun çözümüyle iktidar transferi arasında bir değişim arasında bir ilişki vardır. Bunların altını çizmekte fayda var. Çok analiz ve muhtaç şeyler üzerinde çok konuşulacak ee, bir durum. Ama masif bir e, pozisyonda evet, cemaati burada bunu yaptı e, deyip onu e, 17-25 Aralıkları demokrasi dışı uygulamaları Gezi'yi, Roboski'yi e, unutturmak ve derviş vahdetlik kılıklı adamları tankın üzerine çıkarmak ve e, göz boyamanın ve Türkiye'de de belli bir kesimin darbe önlendi, demokrasi kurtuldu e, mantığıyla yaklaşımının e, geçersizliği zaten ortada. Yargıda Anayasa Mahkemesi üyesi 12 Eylül'de Anayasa mahkemesi kenarda tutuldu. Hatırlarsınız. Yani maaşlarını aldılar Anayasa Mahkemesi'nin bütün Anayasa Mahkemesi komisyonunu Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Ama Anayasa Mahkemesi üyeleri tutuklanmadı yani. yani. Bugün gerçekten e, devam etmekte olan uzunca süredir cadı avının en Son çılgın cance sahnesi oynanıyor. Bir canilik yapıldı ki gerçekten e, bu organizasyonu bu darbe organizasyonu yapanların belli ki e, söz verenler son anda bazı işte, bir takım dengeler bozuldu vesaire cinnet geçirdi bir grup yani o da gözüküyor çünkü akıl karı değil bazı şeyler bunlar bir kenara bırakıyorum ama e, bugün bu hareketin sunumunda sokaklara çıkanlar demokrasi yanlısı bir grubu olmadığı ortada. Topyokun hepsinden mi bahsediyorsunuz Ali Bey? Topyokun herkesten bahsediyorsunuz? Yani bütün kitleden bahsedebilmek için böyle bir şey mümkün olabilir mi? Anlamadım. Yani kişiden, dedi. Dışarı çıkan tankların üzerine çıkan herkes için bu genelleme geçerli mi? Bu söylediğiniz şey geçerli mi? Valla şunu e, görmek lazım. Bu e, bunun üstüne, tartların üstüne çıkanlar genelde e, bak, e, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ve AKP iktidarını yönlendirmesi de çıkan ve ölenlere de baktığımızda öldürülenlere ya da öldürenlere baktığımızda da e, belirli bir e, hareketin e, unsurları takipçileri, e, kişiler. E, bütün meydanlara çıkanlar e, tamamen bu şeyden değil ama herhalde e, meydanlara çıkanların içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Halkların Demokrasi Partisi'ne oy verenleri e, ağırlığı çok yüzlüydü diye yoktur bile diyebilirim Anladım. daha e, bir şey benim yani, gördünüz mü kendi çevrenizden o gün tankın üstüne çıkan o sakallının yanında e, bir rastladınız mı yani arkadaşım Yok. derken şey benim arkadaşlarımdan bahsediyorsunuz yoksa o insanlar arkadaşım diyebilir miyim diye bahsediyorsunuz tam olarak hayır, tanıdığın arkadaşın hayır, hayır. var mı diye var efendim çıkıyorum. İyi. Yani o kitlenin içerisinde olan arkadaşlarım var benim, evet. Evet, yani darbeye karşı çıkmak her zaman e, doğru bir davranıştır. Ama tankın üstüne çıkarken boğazlamak herhalde seni onaylamayacağım. Elbette. Davranıştır. Yani ve ben e, demokrasi bayramı olarak görmüyorum. Yani aynı de. şekilde. Öyle bir şey olamaz. Evet, yani e, demokrasinin e, zaferi zaman. diye tabii yani özellikle... E, Pek çok gazetede, çok, birkaç istisnası hariç bütün medyada demokrasinin zaferi olarak, şöleni olarak söyleniyor ama tabii demokrasinin diğer tehlikeleri üzerinde çok yalınkat kat bir analiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani geçen için... hafta biz faşist analizini yapıyoruz. Bir diğer faşist grup bunlara darbe yapıyor. Buradan bayram çıkmaz. Beyler. Evet buradan bayram çıkmaz. Ben bayram çıkmaz yani. Yani şeyler, açıklamalar var. işte darbe girişiminin aslında Amerika tarafından yapıldığını belirten Türkiye'nin Rusya ve Asya ile yakınlaşmasına Amerika'nın tepkisi olduğunu söyleyenler var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gibi. Ya da işte bunları ben zaten söylemiştim diyen bazı gazeteciler var. Sabah gazetecileri, oh. yazarları %50'si pilotların FETÖ'cü diye söyleyen gazeteciler var ama genelde bir de işte biraz önce de sözünü etmeye çalıştığımızda okuduğumuz bir yazı vardı sizden önce Profesör Ayşe Kadu'nun yazısında da bu Reichstag yangını da hatırlatan bir totalitarizme gitişte kullanılabilecek bir durum olarak da yani bütün özgürlüklerin ve gerçekliği düşünebilme kritik düşünceyi elden tamamen kaçırma yönünde de büyük bir tehlikenin de bizi beklediğini söyleyen vahim olur. sonuçları olacak zaten biz vahim bir durumdan bir vahim daha vahim bir sürece doğru savuluyoruz. Ee, benim aklımda tuttuğum şeylerden bir tanesi. Bir zaman yaklaşıyor. Şey, Dikkatimi çekti yani sizle paylaşmak istedim. Şimdi e, biz geçen haftalarda e, iktidar e, belediyeleri görevden aldı. Başkanlar filan hatırlarsa evet. aylardır HDP'li ve BDP'li belediyeler. Nedeni de işte bazı belediye araçlarının, kaynak şeylerin, varlıklarının e, hendek kazımında vesaire şuralarda buralarda e, kullanıldığı PKK'nın eline geçtiği diye darbe gecesi bayağı bir belediye olanakları kullanıldı yani belediyenin molos kamyonları itfaiye araçları vesaire bu kadar böyle enteresan bir e, şeyde bulundu e, yani e, doğudaki belediyelerin e, araç gereçlerinin hendek kazımında kullanılmasıyla ee, burada darbe girişiminin önlenmesine ilişkin e, Hatta gece yarıları Moloz kamyonlarının gösterilerine tanık olduk ee, bunu bir altını çizmek istiyorum Yani pa parlak bir ortamda değildik Şimdi de değiliz ama Analiz etmeye, değerlendirmeye devam edeceğiz Ama kesinlikle buradan e, geçeceğiz <gülüyor> İki faşist yapının, iki otoriter yapının, iki antidemokratik kütlenin çarpışmasından ve birinin başarısız olmasından e, Demokrasi Bayramı çıkmaz diye. Herhalde vaktimizde istedim. Evet, peki. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Peki, iyi günler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık gastet. Martha Reeves ve Vandalas grubundan Nowhere to Run, Kaçacak Yer Yok adlı parçayı dinledik. Martha Reeves 1941'de bugün doğmuştu Alabamalı Martha Rose Reeves tam adıyla ve e, Amerikalı Rhythm ve Blues Pop şarkıcısı aynı zamanda politik kimliği de var ve Motown denilen Sada'nın ünlü gruplarından Martha ve Vandelaz grubunun da... ...korucu elemanlarından... E, ...pek çok... ...hit denilen parça yapmışlardı... ...bu en önemlerinden biri de... ...No Where To Run'dı... Onu, e, ...Martha Reeves'de 75 yaşını... ...bu şekilde idrak etmiş oluyor... ...ona da bir günaydın demek için... E, ...bunu çaldık belki de... ...önümüzdeki günlerde de birkaç parçalarına... ...daha yer veririz... ...önemli bir grup çünkü... Evet oradan şimdi açık radyoda açık gazetesinde onun olduğunuzu belirtelim ve devam edelim. Mardin'in 3 ilçesindeki 22 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mazı Dağına yönelik bombardıman sonucu ormanlık alanda yangın başladı ve orman yangının halinden de bir ne olduğu haberini bilmiyoruz. Ama sıcak dalgası da başlamak zaten başlamıştı devamı da geliyor yani Türkiye'deki darbe girişimin önlenmesinden sonra devamını da e, getirelim e, diğer haberlere de kısa da olsa yer verelim istedik özellikle de e, şey e, mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Baton Rouge'da 3 e, polisin öldürüldüğü haberleri de geldi böyle bir e, durumda var. Hava durumuna gelince de 14 Temmuz tarihli bir haberde ısı kubbesi diye adlandırılan masif bir şeyin Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmekte olduğu Washington Post'un haberinden ve sadece Pacific Northwest denen bölgenin aşabileceği bunu atlatabileceği ülkenin geri kalan kısmının ...normale oranla çok çok daha sıcak bir ortama gireceğini söylüyorlar. Isı kubbesinden çok belki de ısı balonu diye anlatmak gerekir diye konuşmuş bilim insanları. Meteorolog Gary England mesela New York Times'a söylemiş. Ve Atlas Obscura denen bu antiklopedik yayında da meteorolojik bir fenomen olduğu bunun... Yani yüksek basınç sisteminin orta atmosferin orta ve üst kesimlerinde oluştuğunu ve hava şeyinin basıncının sıcak havayı aşağıya doğru, yüzeye doğru, yer yüzeyine doğru itip orada hapsettiği bir durumla olabilir. Bu da çok ciddi bir sorun yaratıyor. Nisan en sıcak 12. ay olmuştu. Mayıs en sıcak 13. ay olmuştu. Haziran'ın da 14. en sıcak ay olup olmadığı bütün tarihte e, rekor kırılıp kırılmadı henüz belli değil e, elde ettiğimiz şeylerden. Biyolojik çeşitliliği ise güvenli alanların altına düşme, düşmekte olduğu çok önemli bir yeni araştırma da yayınlandı. 1-2 milyona yakın kayıt incelemişler. Ve artık e, biyolojik çeşitliğin yok olmak üzere olduğunu ekolojik bir rulet oynandığını yani Rus ruleti diyebiliriz kendi kurşunu kendi kafamıza sıkacağımız ve uzun vadede büyük bir yoksulluk yoksulluğun do, e, doğruca açlık ve kıtlıktan dolayı da çatışmalar olabileceği de söylenebilir. Science, Saygın Science dergisinde e, çıkmış bir durumda ekolojik rulet oynuyoruz. Bu böyle daha ne kadar devam edebilir diyorlar. Ve işin ilginç tarafı e, bu araştırmada daha önce üzerinde fazla durulmayan bir şey var. E, farklı türden habitatların e, doğa alanlarının e, biyolojik çeşitliliğini e, daha önce insanların yaşadığı işte tundralarda e, yeşil alanlarda değil de asıl e, büyük kaybın tarımdan ve şehirleşmeden dediği, tarımdan meydana geldiği ve artık güvenli alanında silinmekte olduğu haber vardı. Burada Guardian'dan okuduğumuz bir haber. Yani biyolojik çeşitlikte yüzde yetmişlik bir oranın güvenli bir sınır olarak kabul edilebileceği ama ondan sonrasının da daha başka noktalara ulaşacağı belirsiz bir alana doğru gideceğimiz söyleniyor. Öte yandan bir diğer haberde şeyi ekleyelim. Theresa May yeni başbakanı Britanya'nın bu Brexit denen şeyden çıkan Avrupa Birliği'nden çıkıştan sonra Başbakan olan Tereza May'in seçilmeden başbakan olan Tereza May'in 24 saat geçmeden başbakan olmasından 24 saat geçmeden ortaya çıkan en önemli şey şoke edici ve tamamen aptalca bulunmuş. Çünkü Enerji ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nı, kepenkleri indirdi. İlk yaptığı icraat olarak geçiyor. Bunun son derece tuhaf, tehlikeli ve aptalca olduğunu söylüyorlar. Mesela Craig Bennett, Friends of the Earth, Dünyanın Dostları Derneği'nin, çevre grubunun CEO'su olan, dernek değil de kuruluşun yöneticisi olan Craig Bennett, bu hafta daha hükümetin kendi danışmanları giderek hem iş çevrelerine, hem evlere hem de yiyecek alanına büyük tehlike, fosil yakıt şeyini kesmezsek büyük tehlikelerden bahsediyordu. Bizzat hükümetin kendi danışmanları, şimdi halbuki Independent'a yazmış bu yazıyı. Craig Bennett, şimdi Theresa May iktidara geldi ve net bir iklim değişikliği anlaşmasına Paris'te yapılan anlaşmanın uygulanması için net adımlar atması beklenirken tam tersine zaten David Cameron'la çok kaybettiğimiz pek çok vakti bu ilaveten uçuruma götürebilir diye şoke edici bir durumda demişler. Greenpeace yöneticisi John Sovon da bu son derece kaygı verici yeni gelişmelerden bir tanesi olarak nitelendirmiş. Ve parlamentodaki Westminster İngiltere parlamentosundaki tek Yeşil Parti üyesi Caroline Lucas da bu bakanlığın kapatmak ve adını da kaldırmak son derece kaygı verici bir şey demiş ve iklim değişikliği bütün hepimizin önündeki en büyük meydan okuma, ve böyle hükümetin e, ikinci bir e, plana atabileceği bir şey değildir demişler ama böyle bir gidiş var e, şeyde e, New Economics Foundation adını taşıyan yeni ekonomik e, yeni ekonomi politikaları vakfı da bir çevre ekonomisti olan Stephen Devlin o, o kuruluştan bir basın e, şeyi e, yayınlamış ve bunu e, basın açıklamasında e, bu bakanlığın ortadan kaldırılmasının berbat bir hareket olduğunu ve son derece kaygı verici olduğunu, iklim değişikliğini ihmal ettiğini bu hükümetin e, söylüyorum. Hepimiz ödeyeceğiz bunun bedelini maalesef yalnız hükümet ve ona yakın olanlar değil demişler. Bu arada da bir başka e, Türkiye'den de bir haber, yerli kömüre teşvik, sübvansiyon ve ithal kömüre de ek vergi yolda olduğunu yani bir, böyle bir haber Türkten Ay Diley'in haberine göre yerli kömüre dayalı elektrik üretim santralleri yatırımları alım garantileri dahil bazı yöntemlerle teşvik edilecekmiş. Yani sonuç olarak en kirli fosil yakıt olarak bildiğimiz, herkesin öyle bildiği şeyi bir ciddi bir teşvikte geleceği belirtiliyor. Evet aşağı yukarı böyle bir kaygılı zorlu bir durum var. Biz de şeyi eklemek istiyordum. Merkez Bankası'ndan Ali Bilge'ye de soracaktık onu ama fırsatımız olamadı. Merkez Bankası'ndan 15 Temmuz önlemi olarak bankalara limitsiz likidite verilecek olmasının ne anlama geldiğini iktisatçılarla da görüşmemiz lazım. Seyfettin Gürsel'den ve Ali Bilge'den bilgi alabiliriz bu konuda. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla tedbirler alındığını belirtmiş Merkez Bankası. Bankalara gerekli likidite limitsiz olarak sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde finansal iktidar, istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır." demiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bank, Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların döviz deposu almak üzere de kullanılabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitlerin gerektiğinde artırılabileceğini kullanım şartlarında yani teminat ve maliyetlerde iyileştirmeye gidilebileceğini de duyurmuş. Bunun da anlamını daha sonra konuşmaya çalışırız. Evet efendim öncelikle bir özür dileğim. Yayına biraz geç kaldım. Son yarım saate. Dinleyicilerimizle konuşabilme fırsatı buldum. Biz her zaman yaptığımız gibi bildiğiniz üzere Dinleyicilerimizin yayın sırasında gelen eleştirileri olsun, destekleri olsun program içerisinde vermeye çalışıyoruz. İki tane eleştiri var şu anda benim elimde. Bir tanesini uzun uzun konuştuğum Doktor Süreyya Şeneldir'den gelen bir eleştiri olarak nitelendirebilirim. Kendisi de zaten bil fiil orada olduğunu yani darbe karşıtı gösterilerinin içerisinde olduğunu Herhangi bir şekilde Ali Bilge'nin yaptığı ithamları kabul etmediğini Ve oradaki insanların da o şekilde olmadığını söyleyen Ve bununla da alakalı çekincelerini ve üzüntülerini dile getiren bir açıklama yaptı Ve kendisine söylediğine göre Aynı zamanda ben de hem fikrim bu konuda Yani birlik gerçekten şu anda Biraz önce Ali Bilge'nin de dediği gibi aslında Uçurumun kenarındayken Bu tip düşüncelerin Bu tip insanları Birlik ...kitleleştirme ya da kutuplaştırma haline getirebilecek olan düşüncelerin doğru olmadığını bir fiil iletti. Ve bunu bunu, iletti, bunu ilettiği sırada da çekincelerini de aynı şekilde söyledi. Bu olayın tamamen demokratik bir eylem olduğunu ve herkesin her kitleden her siyasi görüşten insanın orada olduğunu söyledi. Böyle bir genellemeyi kabul etmediğini yani... Ali Bilge'nin yaptığı gibi genellemeleri kabul etmediğini, şiddetle reddettiğini de aynı şekilde söyledi. Bir diğer dinleyicimiz de ve benzer fikirler içerisinde olduğunu söyledi bize. Ama onunla ben değil, telefondaki arkadaşım Buket konuştu. Sait Mısırlıoğlu da aynı şekilde Ali Bilge'nin söylediklerine tam olarak destek vermediğini dair bir açıklama yaptı. Yayından sonra da onunla arayıp konuşabilme fırsatı bulacağım. Açık radyoda ve açık gazetede her zaman dinleyicilerimizin ve destekçilerimizin fikirlerini Yayın sırasında vermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de bu görüşleri de aynı şekilde iletmiş olalım. Evet, onlara da teşekkür edelim. Ve bugünkü yayınımızı da bu şekilde kapatalım. Sıcak dalgası tekrar bütün dünyaya da geliyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri üzerinde çok yoğun bir sorun var. Böyle elimizde çok, benim elimde çok ayrıntılı bir makalesi var Michael T. Clair'in. Ve insanlığın Çok büyük bir açmaz içinde olduğunu e, Söylüyor e, Bu da bir şey Fosil yakıtlar Sonsuza kadar Yani biz Hooked İngilizce terimiyle Nasıl çevrilebilir Yani uyuşturucu bağımlılarının Kullandığı bir ifadeyi kullanmış Ve global Bütün yeryüzünde Hayat üzerinde yani insanların hayatı üzerinde tabii ki diğer canlıları da içeren pençesini geçirmiş olduğunu fosil yakıtların ve bundan kurtulmanın çok çok zor ancak uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde kullanılabileceği yöntemlere başvurulabileceğini söylüyor yani bunların hiçbiri bütün Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı son rapordaki açıklamalarda <gülüyor> Sübvansiyonların da artacağını ve hem kömürün hem petrolün hem de doğalgazın büyük artışlar bekleneceğini her türlü tedbire rağmen açık ve net matematiksel bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna da yıllık raporuna da dayanarak bunların hiçbirinin şaşırtıcı olmadığını ama fosil küresel fosil, fosil yakıt tüketiminde artış öngörülüyor olması acayip ve bağımlı, yani irrasyonel ve bir bunun bir bağımsızlıkla e, bağımlılıkla izah edilebileceğini söylüyor aynen ve tedavi yolları üzerinde de e, ayrıntılı yazmış Tom Dispatch'te okuduğumuz bir yazı. Bunu da e, bu hafta içinde tekrar paylaşmaya imkan e, bulabiliriz belki. Peki o zaman bu şekilde de kapatıyoruz sıcak dalgalarından bahsetmişken de Martha and the Vandalas grubundan ünlü Heat Wave sıcak dalgası adlı parça uygun olabilir. Hem de 75. yaşını da bu şekilde anmış ve kutlamış olur Martha'nın. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Kastet